Merhaba 94.9 Açık Radyo'da diğer kamda canlı yayında Damla Özler ve Yapı Masamızda da Feryal Kabil'le berabersiniz. Sevgili ortağım Rauf Kösemen bugün bambaşka bir şapkasıyla konuk olarak aramızda ee, ben bugün bir şey öğrendim ee, grubunun tasarım bienalindeki e, özel etkinliği Beş Benzemez Okulu'nu anlatmak üzere konuğumuz. Hoş geldiniz Rauf Kösemen. Ee, hoş bulduk. Ee, hoş geldiniz Rauf Kösemen. Hoş bulduk. <gülüyor> <gülüyor> hem programcı hem konuk olmak ilginç bir şey gerçekten. Bu İnsanın <gülüyor> kendi kendisini konuk etmesi de bir acayipmiş şey ha. <gülüyor> Bu senin farklı şapkalarının e, bize açtığı bir imkan diyelim. E, özet bilgi verelim dinleyicilerimiz için. E, Rauf Ajans Başkanlığı'nın yanı sıra aynı zamanda... Facebook'taki Ben Bugün Bir Şey Öğrendim grubunun ee, özellikle de yetişkinlerin birbirlerinden öğrendikleri e, bir platformun e, moderatörlerinden ve kurucularından biri. E, Ruv aslında biraz daha önce Açık Radyo'da da Açık Dergi'de e, hep konuğumuzdu Ben Bugün Bir Şey Öğrendim. Kısacık Ben Bugün Bir Şey Öğrendim'den bahsedip tasarım bienelinde neler yapıyorsunuz onu anlatır mısın? Evet. Evet bir radyo programıydı aslında ben bugün bir şey öğrendim. Bir mikro programdı. 120 saniye civarında bir takım bilgiler veriliyordu. Ben bugün şunu şunu şunu öğrendim başlığıyla, başlayan ve böyle devam eden. Aslında ilginç olan hem oradan gruba da geçerim diye söylüyorum. İlginç olan şey bu ben bugün bir şey öğrendim programında radyoda okunan metinler... Ee, tek bir kişi tarafından yazılmıyordu. Her metin ayrı birisi tarafından hmm. yazılıyor. Bir şey öğrenmiş olan ne öğrendiyse onu paylaşmış olan katılımcıların metinleri onlar. Ee, tabii bir e, üslup farklılıkları vesaire gibi şeyleri radyo uya uyarlamak için üstünden geçiyorduk metinlerin ama... ...katılımcı bir formdu yani özetle. O katılımcı formunda kaynağı e, ben bugün bir şey öğrendim. Facebook grubu. Bu grup 16 bin kişiye yakın üyeden oluşan bir grup... Tamamen bilgiye e, üzerinden giden bir grup. Biz grubu anlatırken e, şöyle bir e, cümle kullanıyoruz. Bu grupta reçelin bilgisiyle atomun bilgisi aynı değerde diyoruz. <gülüyor> Şimdi buradaki e, hikaye şu. E, bir bilgisel hiyerarşi kurmuyoruz. Yani bildiğiniz herhangi bir şeyi e, yazmak, anlatmak... ...veya öğrendiğiniz herhangi bir şeyi başkalarının da öğrenebileceği bir formata getirip... ...onlarla paylaşmak esas. Grup 16 bin kişilik bir grup ama oldukça fazla başvuru oluyor ve iyi bir sıkı bir eleme şeyinden geçiriliyor üyelerimiz. Bu üyelerimiz de işte grupta çeşitli öğrendiklerini paylaşıyorlar. Ortalama 10-12 civarında bir metin giriyor günlük. Bunlara biz öğreni diyoruz. Biraz böyle kendi alt kültürümüzü yarattık. Zaten moderatörler var bizde. Moderatörler de moderatör değil. Moderatöriyet üyesi olarak geçiyor. <gülüyor> Moderatoriyet ilan ettik e, grubun özelliği şu bir kere yetişkin öğrenme modeli üzerine kurulu akran eğitimi e, modeli üzerine kurulu öğrenme süreci biraz böyle deneyimleme yaşama e, paylaşma gibi bir şeyden geçiyor zaten bu üçü olmazsa bu aşamalar olmazsa öğrenme çok da etkili olarak tamamlanmıyor. Ama bütün bunların arasında böyle doğrusal bir ilişki de yok. Yani yaşama, deneyimleme, paylaşma gibi şeyler e, öncelik soruluk ilişkisi içinde ortaya çıkmıyor. Bazen e, biri önce oluyor, bazen e, biri daha sonra oluyor. Sıçramalı bir ilişki var. Döngüsel bir ilişki. Hani bir öncelik soruluk ilişkisi yok ama eş zamanlı e, da gerçekleşebiliyor bu yüzden, bu döngüsellik yüzünden. Şimdi bu döngüsel yapı e, tabii ki çocuklar için, adolesanlar için e, ya da ergenler için... Var olan öğrenme metodolojisini tam olarak anlatmıyor. Orada bir e, şey oluşturabiliyorsunuz. Doğrusal bir yapı oluşturabiliyorsunuz. Her ne kadar çok onaylamasak da orada da öğrenme metodolojisinin döngüsel olması gerektiğini düşünsek de... ...bugüne kadar kullanılan okul metodolojisi biraz böyle bir şey üzerine oturuyor ama... ...özellikle yetişkinler ve genç yetişkinler söz konusu olduğunda mesele bambaşka bir hal alıyor. Yani o döngüsel öğrenme şart hale geliyor. Zaten siz istemeseniz bile öyle öğrenmeye başlıyorsunuz. Bir süre çalışıyorduk bu yetişkin eğitimi üzerine. Hani bir merak diyelim yani. Bir akademik çalışma değil ama bir merak. işte 2011 civarında falan bu internet üzerinde nasıl kullanılabilir? Yani başka bir dünya var. Sosyal medya başka bir evren açıyor. Ve burada buluşmalar, karşılaşmalar, birbirlerinde, birbirleriyle etkileşimler gerçekleşiyor. Bu etkileşimler de hızla büyüyecek, artacak ve yeni zengin biçimler edinecek. Bu e, biçimlere nasıl uyum sağlayabiliriz? Hı hı. Öğrenme metodolojimizi bunun içinde yeniden inşa etmek mümkün müdür? Bir yol olabilir mi? Tek yol değil ama bir yol olabilir mi? Yollardan biri olabilir mi diye baktık. Ee, özellikle buralarda şöyle e, şeyler var. Yaygın olarak kullanılan yani konferanslar, seminerler, mesleki öğrenme e, veya öğrenmenin sürekliliği. Yani bildiğiniz bir tekniğin yeni e, hallerinin e, size aktarılması gibi şeyler gerçekleşiyor. Ama bunların hepsi. Bir e, talep üzerine yani sizin ihtiyacınız olan ve e, o ihtiyacın üzerine talep ettiğiniz, aradığınız ya da birisine sorduğunuz ya da bir konferans takip etmek üzere gittiğiniz yerlerde gerçekleşiyor. Ben bugün bir şey öğrendim e, ya da bir sosyal medya grubunun temel farkı burada. Bir talep üzerine gerçekleşmiyor öğrenme. Yani meraklı olduğunuz konular var belki. Bu konulara belli bir duyarlılık sergiliyorsunuz ama dünyanın öbür ucundan birisi pat diye sizin meraklı olduğunuz konulardan birinin hakkında birden yeni şeyler yazmaya başlıyor. Yeni öğrendiği yeni bir şeyi paylaşmaya başlıyor. Ya da sizin bildiğinizden daha az şey bilerek paylaşıyor. Siz o bilgiyi tamamlama ihtiyacı hissediyorsunuz. Tam da buna e, değinecektim. Aynı zamanda son derece dinamik bir yapısı var grubun. E, öğrenileriniz, üyeleriniz tarafından sürekli geliştiriliyor ve sadece öğreniyi okumak yetmiyor. Aynı zamanda yorumları da takip etmek gerekiyor ki o konu hakkındaki bilgiler doğrulanmış mı, yalanlanmış mı hatta geliştirilmiş mi diye bakmanız lazım e Evet yani bir düzenleme işte edit evet. İngilizcesi düzenleme kurumumuz var hakikaten. Yani bunu şöyle şöyle düzenlerseniz ...daha iyi olacak... ...yoksa o şeyi kaldıracağız... ...çünkü yanlış bilgi veriyor veya eksik bilgi veriyor... ...falan dediğimiz... Ama bunun dışında üyeleriniz de o bilgilere dair yorumlar ...yani oldukça dinamik bir süreç var orada... Tabii işte zaten aslında bu söylediğim sürecin... ...çoğunu üyeler tetikliyor... ...yani altında o konuda daha fazla bilgisi olan... ...veya yeni kaynaklar edinmiş olan birisi... ...ya da o... Başka bir dilde yayınlanmış yani e, dünyanın herkesin bilmediği bir dilinde yayınlanmış bir kaynağa erişebilen o kaynağı okuyabilen o dili bilen birisi gelip e, bilgi ekleyebiliyor altına o eklenmiş bilgiyi e, ana gövdeye yazılsın diye istiyoruz tekrar. E, bu kadar ballandıra ballandıra anlatıyoruz ama aynı zamanda ben bugün bir şey öğrendime katılım da e, bir süreç gerektiriyor değil mi? Orada özel bir e, tırnak içinde e, koruma kollama çabası içindesiniz moderatürat olarak. Yani evet şöyle e, büyük oranda e, bir şey uyguluyoruz e, elek uyguluyoruz o elekten geçerek alıyoruz. Ee, tabii ki hani bilgiye yatkınlık bilmeye yatkınlık öğrenmeye yazı yazmaya vesaire yatkınlık gibi kriterlerimiz var ama tek başına yazı yazma yeteneği değil aslında yazarlar da yetiştiriyor bir bir manada bu grup sadece bunlara bakmıyoruz ee, temelde insanların kendisi hakkında profilinde çok fazla şey görmüyorsak o zaman hani onu tanıyamıyoruz tanıyamadığımız için de belki de biz de iyi bir fırsatı kaçırıyoruz ee, o üyemiz olamıyor bir de sanırım sadece asli başvuruları alıyorsunuz ee, bir başkasının evet başka eklediklerini almıyorsunuz aynen öyle çünkü böyle bir e, neredeyse içtiatlar dedik ona bu içtiatlar zaman içinde gelişti hiç e, başlangıçta tek bir kural vardı ben bugün bıdı bıdı öğrendim formatıyla yazacaksınızdı bir süre sonra işte bilgi kesinlemesi, bilgi tekrarı, katılıma açıklık vesaire gibi böyle 12 ya da 13 maddeden oluşan ve her biri sonra eklenerek bu hale gelmiş olan içtihatlarımız oluştu. Bu oluşturduğumuz içtihatların okunmasını önemsiyoruz, okunmasını, anlaşılmasını ve ona uygun bir paylaşım yapılmasını önemsiyoruz. ...böyle olunca da insanların başkaları aracılığıyla gruba eklendiği durumlarda kabul etmiyoruz. Yani kendisinin bütün şeyi okumuş olması lazım. Kendi iradesiyle ve gönüllü olarak başvuruyor olması lazım. Böyle bir kuralı var. Şimdi gruptan bahsettik. Bu grubun bir söylemek istediğim bir şey var. E, tabii tabii. Yani burada mesela akran eğitimi meselesi aslında tam oraya Hı -hı. bağlayacağım. Yani evet. okul o yüzden geliyor. Akranından öğrenme ve akran eğitimi diye bir şey var. Bunu çok sık duyuyorsunuzdur zaten. Ee, genellikle toplumsal projelerde kullanılan, hmm. sıkça kullanılan bir şeydir bu. Ee, bir tür ortaklaşmacılık yoluyla e, ortaya çıkar. Ama aslında zaten toplumda doğal olarak da vardır bunlar. Yani mesela yeni evli bir kadın ya da erkek... İlk cinsel eğitimini işte eltisinden ya da yaşı kendisine yakın teyzesi, halası, işte eniştesi, abisi, dayısı gibi insanlardan öğrenir. Bu tipik bir akran öğrenme biçimidir aslında. Arkadaşlarına da bazen danışır. Abileri vardır, ablaları vardır. Bunları konuşabildiği. Aynı şekilde yemek yaparken benzer şekilde öğreniriz. Yani yetişkinlerden de sorabiliriz, akranlarımızdan da, özellikle yetişkin yaşa geldiğimizde akranlarımızdan da öğreniriz. Sen nasıl yapıyorsun, sen önce neyi kavuruyorsun falan diye sorabiliriz. Bu öğrenmeler tipik akran öğrenmeleri modelleridir. Biz bunu bir projeye tercüme edip, işte sivil toplumda, sosyal fayda meselelerinde... İşte örneğin şey yaparız, e, sivil toplumcular bilirler. Bir mahallede biraz daha öne çıkan kadınları ya da erkekleri ya da o mahallede daha e, itibarı, sözünün itibarı daha çok geçen aileleri eğitip onların da diğer e, insanlara bu bilgileri aktarmalarını sağlayan eğitim modelleridir bunlar. Şimdi biz de burada bir yetişkin eğitimi projesi yapıyoruz. Ben bugün bir şey öğrendim de bir nevi. Yani bir tür burası halk okulu aslında ama halkın kendisinden öğrendiği bir halk okulu. Ee, ...üstelik de bir konu etrafında dönmüyor. O yüzden çok radikal. Yani e, demin de söylemiştim farklı farklı konular, farklı farklı gruplaşmalar... ...farklı farklı e, derinliklerde e, karşımıza çıkabiliyor. Üstelik demokratik de çünkü o derinlikte kendinize yer bulamıyorsanız... ...onu okumak ya da izlemek durumunda değilsiniz. Hani dedim ya ortalama günde 10-12 belki 15 e, içerikle karşılaşıyorsunuz. Dolayısıyla sizi ilgilendiren, sizin daha çok ilginizi çeken bir şeyin altında yoğunlaşıyorsunuz. Altında yoğunlaşmaktan kastım da yorumlar yapmak, katılımcı bir biçimde orada bulunmak. Dolayısıyla seçici olarak ilginlikleriniz nereye şeyse nerede yüksekse o konulara yöneliyorsunuz. Bu durumda da sadece popüler bilim başlıklarına ya da sadece yazılım meselesine, e sadece tasarım ya da çevresel meselelere yönelik şeylere yorum yapan grupçuklar oluşmaya başlıyor. Bu gruplar arasında ilişkiler kurulmaya başlıyor. Birbirlerine danışma, birbirlerinden daha derinlikli bilgi alabilecek için kaynak aktarımı, kaynak paylaşımı gibi şeyler ortaya çıkmaya başlıyor. E ve bu da aynı grup altında birbiriyle çok farklı e, düzeylerde veya çok farklı ilgi alanlarında insanların orada bir arada olmasını e, sağlıyor böyle bir şey sistem. Şimdi biz bu sistemi alıp bir örgün öğrenme metodolojisine nasıl çevirebiliriz diye düşünüyoruz bir süredir. İşte Beş Benzemez Okulu oradan çıktı. Beş Benzemez lafı da atom ve reçel şeyinden geçiyor, geliyor. İşte bu ne denir? Esprisinden geliyor aslında. Nasıl Facebook grubunda... Öğreneceğiniz grup şeyi seçemiyorsanız, hani kim neyi önünüze çıkartıyorsa onunla karşılaşıyorsanız öğrenme metodolojisinde ben, de ben gideyim kuantum mekaniği öğreneyim diye gittiğiniz bir okuldan farklı olarak ben bir şeyler öğreneyim diye gittiğiniz bir okul kurgulamayı e, istedik. O okulun içinde de işte beş benzemez konu anlatılsın dedik. Beş benzemez adı buradan geliyor. Yani birbirleriyle benzemesi gerekmeyen e, eğitimler. Ee, ...konular anlatılsın, sunumlar yapılsın, dersler verilsin dedik. Şimdi Bienal kapsamında e, ilk Beş Benzemez Okulu yapılıyor olacak. Bu süreç nasıl işleyecek ve neler yapacaksınız ama Beş Benzemez'e geçmeden önce kısa bir müzik arası versek mi? Çok iyi olur. Harika. O zaman hazır konuya da değmişken Biennale, Tasarım Biennale bu sene öğrenme meselesi üzerine Dördüncü çok... İstanbul Dördüncü İstanbul <gülüyor> Tasarım Biennale. Dördüncü İstanbul Tasarım Biyeneli öğrenme meselesi üzerine odaklandı zaten. Bununla ilgili en sevdiğimiz e, şeylerden birini söyleyelim. Çünkü Biennale'nin temasıyla da çok birebir uyuyor. Alinez Morissette'den You'll Learn'ı dinleyeceğiz. Yağmur yağar öğrenirsin, düşersin öğrenirsin, kalkarsan öğrenirsin. Ondan sonra diğer kamda yine sizlerle beraberiz. In yeah. 94.9 Açık Radyo'da canlı yayında diğer kamda Damla Özler ve Rauf Kesemmen'le berabersiniz. Öğrenme akran öğrenmesi meselesine ve özellikle de tasarım elinde ben bugün bir şey öğrendim grubunun e, faali olduğu Beş Benzemez üzerine Beş Benzemez Okulu üzerine konuşuyoruz. Rauf Beş Benzemez Okulu'nda neler olacak? Ee, biz Beş Benzemez Okulu'nun ön denemelerini daha önce yaptık aslında ama bu formatta ve bu bütünlükte ilk kez gerçekleşecek. Yani bir rastlantısallık ...içeriği yoktu daha önceki formlarında. Daha önce yapılandırıyorduk dersleri. Ee, yani oradaki işte okulu diyelim ona, geçici okulu. Ee, beş, altı konuşmacıyı farklı farklı konulardan seçiyorduk. O konuşmacılar önceden bildiriliyordu katılımcılara... ...ve katılımcılar o konulara ilgileri varsa gelip dinliyorlardı. Şimdi... Bu kez bambaşka bir şey yapıyoruz. Yirmi beş katılımcı maksimum alıyoruz... İki tane katılımcı profilimiz var. Biri sınıf, birisi tribün. Sınıfa 25, maksimum 25 katılımcı alıyoruz en fazla. Bu katılımcılar ders anlatmaya hazır ve razı bir şekilde geliyorlar. Kendi bildikleri, kendi ilgilendikleri herhangi bir konuda 25 dakikalık bir ders vermeye hazır, razı ve hevesli her katılımcı bu pazar günü yapılacak olan 5 benzevens okuluna başvurabiliyor değil mi? Evet, Nereden? Aynen, aynen öyle. İşte onu şey yapmam çok zor bir form var o formun linkini iletmemiz gerekiyor Twitter adresimizden formun linkini iletebiliriz. ...oradan şey yapabilir... ...Mira İstanbul Mira Twitter adresi... İstanbul adresinde. Twitter adresi... ...ya da e, ben bugün bir şey öğrendim... ...Facebook grubundan da bulabilir... E, e, tabii, ...dinleyicilerimiz... Bir etkinlik, ...bir etkinlik olarak var... ...ayrıca BNL programında da var... ...4. İstanbul Tasarım BNL programında alabilirler... ...ve burada 25 kişilik bir kontenjan var... ...bu kontenjan dolana kadar... ...başvuru alıyorsunuz şu anda... ...dinleyicilerimizden hemen başvurayım... ...demek isteyenler olursa diye... ...özellikle tekrarlamak istedim... ...bildiğiniz, iyi bildiğiniz... ...ilgi çekeceğini düşündüğünüz ve 25 dakikalık bir ders vermeye hazır, razi ve hevesli olduğunuz İbadem bir konu zor, varsa zor, başvurun. Zor bir şey yapayım. Ee, şöyle kısa yolu bitly kullanıyorsunuz. Yani http//bitly yazdıktan sonraki slas'a best benzemez okul formu yazarsanız form karşınıza çıkacak Google formu. Evet buraya başvurabilir e, hevesli dinleyicilerimiz. Ancak buraya başvurup kontenjana alınmak yetmiyor. 5 Benzemez Okulu'nda pazar günü neler oluyor ki ders anlatıyorsun? E, bu en fazla 25 kişi bilmiyorum belki daha az olacak, belki daha fazla. E, ama sınıfın kapasitesi o en fazla 25 kişi sabah gelecekler, saat 10'da orada hazır bulunacaklar. Her birisi 2 dakikalık bir süre boyunca kendisinin anlatmak istedikleri konuyu, anlatmak istediği konuyu anlatacak diğer e, 24 kişiye. Ben bu konuyu şu nedenle ders olarak anlatmak istiyorum. Sizin için de bu dersi dinlemeniz şu şu şu nedenlerle faydalı olur. Anlatırken şu teknikleri kullanacağım. Ee, ve size şu e, bağlamda şu kapsamda bir ders vereceğim diyecek. Tek bir kuralımız var. Tabii ki insanlık dışı bir takım e, şeyler yapılamaz. Bunu hani bir kenara koyalım. O bir kural değil artık o bir olağan bir şey. Ama kuralımız şu. E, bu e, dersi anlatırken izleyicilere bir çıkar vaat edemez Yani kek yapmayı anlatacaksa kek e, ikram edemez <gülüyor> <gülüyor> Çünkü izleyiciler bu 25 kişiden kaç kişiyi seçecekler 5 kişiyi seçecekler, kişiyi ders seçecekler. Evet. Seçilmek için rüşvet veremiyorsunuz kısacası <gülüyor> Bir nevi evet rüşvet değil. demeyelim onu ama evet. e, Bir vaatte bulunamıyorsunuz yani Karşılıksız olması gerekiyor Beş kişinin seçimi şöyle gerçekleşecek. Sunumlar yani o iki dakikalık sunumlar yapılırken bir değerlendirme formu da olacak katılımcıların elinde. O formda puanlayacaklar gelen sunumları. Kendisi hariç herkese puan verecekler. Ve bu puanlamaya göre beş tanesini seçeceğiz. Öğleden sonra işte orada tribün katılımcıları da devreye giriyor. Tribünün kapasitesi yüz kişi. Öğleden sonra tribün katılımcıları da gelecekler. Ve tribün katılımcılarının da katılımıyla... Program başlayacak 25 dakika dersler 15 dakikada artı katılım zamanı var bu katılım zamanını dersi veren kişi istediği gibi değerlendirebilir ben kesintisiz bir ders anlatıp ineceğim soru almıyorum diyebilir e, soru alabilir ya da ben ders anlatacağım ama bu kalan süreyi de e, 15 dakikayı da bir atölyeyle değerlendireceğim diyebilir katılımcı bir formla değerlendireceğim diyebilir. Bunların tamamına kendi karar veriyor olacak hoca diyelim orada öğretici. Şimdi öğreticilerden bahsettik. Öğrenenler yani tribün sınıf kısmı içinde başvurabiliyorsunuz. Sınıf kısmı içinde başvurmak için yine Facebook grubundan ben bugün bir şey öğrendim. Demin ben. verdiğim adresten Veya Veya ikisi de aynı yerden başvuruyor. Biraz önce verdiğimiz adresten başvurabilirsiniz yani... ...eğer dinleyicilerimiz arasında... ...ben bir şey anlatmak istemiyorum ama dinlemek istiyorum... ...diyenler varsa onlar da katılımcı olabilirler... ...bu pazar günü... E, ...Tasarım Bienniali kapsamında yapılacak... ...beş benzemez okulu... ...nerede yapılıyor ve kaçta başlıyoruz tam ee, olarak? Yapı Kredi Kültür sanatta yapılıyor... ...loca salonunda... E, ...başlangıç saati sınıf için 10... E, ...tribün için buçuk ...öğleden sonra... ...13.30 yani... E, ...dolayısıyla... 13.30'da başlıyor 6'da bitiyor öyle uzun bir program değil katı şeyler için tribüne katılacaklar için ama sınıfa katılacaklar için biraz da günlük bir program oluyor burada bir eleme yapmaktan çok rastlantısallığı öne çıkartıyoruz biz yani mevcut olan 25 kişinin kimler olacağını kimse bilmiyor ben de bilmiyorum yani birkaç tanesini biliyorum e, formlar önüme düştükçe ya da işte arkadaşlarıma sen bunu anlatabilirsin niye denemiyorsun falan diye tavsiye ettikçe ama toplamını bilmiyorum. Bu bilmediklerimin içinde karşıma ne çıkarsa onların içinden birileri oylanacak. Tamam. Benim oy hakkım da olmayacak çünkü ben şey değilim. Öğreticilerden biri olmaya aday değilim. E, organizasyonla uğraştığım için onu yapmayacağım. Dolayısıyla benim için de sürpriz olacak. Hiç bilmediğim bir beş konuda bir şeyler dinleyeceğim. Tam yani. bunu söyleyecektim. Ee, bildiğin konulardan en azından şu ana kadar gelen başvurulardan birkaç tane örnek verirsen dinleyicilerimiz nasıl bir e, ortamdan ve nasıl bir çeşitlilikten bahsettik bahsettiğimizi anlayabilir. Aa, uf, yani versen mi bilemedim ama e, mesela bisiklet e, kültürü üzerine, e, beden e, sürdürülebilirliği üzerine, e, Bizans üzerine, e, Vikingler üzerine gibi böyle çeşitli alanlardan başvurular var bunların şu anda başvurular kapanmış değil yani 25'i tamamlamadık 12 falan galiba şu anki konuşmacı başvurusu dolayısıyla bunların içinden gözüme takılanları söylüyorum belki de hani ben başlığı yanlış okumuşumdur ee, o bir sadece bağlama anlatmak için bir giriş cümlesidir. Onu bilmiyorum gerçekten öyle bir gözle bakmadım. Özellikle de dışarıda tutmaya çalışıyorum kendimi zaten. Biraz ben bugün bir şey öğrendimin e, genel gönderi profiline vesaire baktığımız zaman da gördüğümüz çeşitliliğin bir yansıması olacağını öngörüyoruz buradan baktığımızda. Bu da şu demek edebiyat tarihiyle ilgili ve edebiyat dedikoduları ile ilgili olduğu gibi aynı zamanda e, ben bugün bir şey öğrendim de kuantum fiziğinden e, yeni nesil nanoteknolojilere kadar öğreni giren... ...üyeler var. O yüzden de... ...oldukça ilginç bir program Vallahi, olacağını... ...öngörebiliyoruz. Örnek vereyim bir tane... ...program bitiyor ama zamanımız azaldı. Örnek vereyim. Kuantum Mekaniği... ...üzerine bir e, kitabı... E, ...bunun içeriğini... ...paylaşmıştı bir üyemiz bundan... ...üç dört yıl kadar, iki yıl kadar önce... ...ve altında tartışmalar oluyor... ...bazı insanlar da... işte ...bazı bilimciler de düzeltiyorlar... ...şurası böyle, burası böyle falan diye... Sonra birisi oraya geldi şey dedi biliyorum o kitabı ben yazdım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Açık Radyo 94.9'da diğer kamda bugün akran eğitimi ve e, ben bugün bir şey öğrendim ve bu pazar yapılacak olan Beş Benzemez Okulu hakkında konuştuk. Haftaya tekrar görüşmek üzere ben Damla Özler hoşçakalın diyorum. Ben de hem programcı hem konuk olarak Rauf Kösemen hoşçakalın diyorum. <gülüyor> Yapım masamızda Feryal Kabil vardı haftaya görüşmek üzere.